Merhaba Açık Radyo dinleyicilere, Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Ben Aslı Kırbaş, yine pazartesi günü 15.30'da birlikteyiz ve bir konuğumuz var. Erdem Şenocak'la birlikteyiz. Hoş geldin Erdem. Ee, hoş bulduk herkese merhaba. Ee, Erdem'le malumunuz bugün tiyatro medresesini konuşacağız. Kurulum aşaması hala devam eden oluşum süreci, güncel olarak neler yaşadığı, yazı nasıl geçirdiği... Ee, ne ve kalan zamanda da e, tehlikeli oyunlardan biraz bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, seni böyle bir kısaca tanıyalım. Tanımayanlar için giriş yapmış olalım. Tabii. E, ben seyir sahnede oyunculuk yapıyorum. E, tiyatro Medresesi'nin de üyelerinden birisiyim. Aslında İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunuyum ama üniversitede tiyatro yapıyordum. İTÜ'nün e, tiyatro kulübünde, İTÜ sahnesinde. Hı -hı. Mezun olduktan sonra arkadaşlarla bir yandan işte işlerde değişik işlerde çalışırken bir yandan da tiyatro yapalım diye İTÜ Mezuner Tiyatrosu'nu kurmuştuk. Bizle aynı sırada kurulan seyyar sahnede kardeş grubumuz gibiydi. Oyuncu alıp veriyorduk, birlikte çalışmalar yapıyorduk ve 4-5 sene içerisinde yani 2005-2006 yıllarında seyyar Sahne'li birleştik ve adı daha güzel olan seyyar sahne adı altında devam ettik çalışmalarımız o günden beri. Ee, o grubun bir üyesi olmaktan çok memnunum hı hı. Ee, Şu sıralar e, bir 5-6 yıldır tehlikeli oyunlar diye bir oyun oynuyorum ee, Tiyatro medyasesini kurmaya uğraşıyoruz 4-5 senedir hı hı. Yani kuruldu ve çok güzel gidiyor ama bir sürü zorlukları var ee, onun dışında da e, kalan vakitlerde sanat hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Güzel. Ee, yani aslında okul hayatına tiyatro ile başlamıyorsun ama sonra İstanbul Üniversitesi'nde sanırım tiyatro ile ilgili evet. bir şeyler okuyorsun. Ee, evet. Master'mı orada tamamladım. Hatta hı hı. tezimi de Tehlikeli Oyunlar Oğuz Atay üzerine yaptım. Ee, ve de doktoraya orada devam ediyorum yine yani tiyatro eleştirmenliği ve dramaturgi de. Ve Şirince'de yaşıyorsun. Ee, bu aralar oyun için İstanbul'a geldin Evet iki senedir orada yaşıyorum. Ee, biraz göçebe hayatı gibi. Ee, çünkü hem oradaki düzen bu sene çok daha iyi ama geçen sene çok iyi değildi. Ee, hem de sık sık oyunlar olduğu için e, İstanbul'da tehlikeli oyunlar Pierre Rivière ee, gidip geliyorum. Geçen sene bir de Almanya projesi olmuştu. E, ...tiyatro medresesinin Almanya'lı bir toplulukla ortak bir oyununda oynatmıştım. İki buçuk aylığında Almanya'ya gitmiştim. E, ama bu sene daha sık, orası daha fazla evim gibi oldu. Evet. Şimdi e, medreseyle o halde başlayalım. 3 e, yıl oldu değil mi artık medrese? Tabii 2011 Ekim'inde temeli atılmıştı. Hı -hı. E, dolayısıyla 3 yaşını doldurmuş oluyor e, ve de 3 yaz orada e, değişik kamplar olduğu artan bir şekilde yani hem kamp sayısı hem katılımcı sayısı artan bir şekilde ilerliyor. Hı -hı. Daha da ilerleyecek. E, umarım. <Gülüyor> e, seyyar sahneden bahsettin Sanırım e, kurucuları da Aslında yine aynı ekip mi Tabi tiyatro medresesinin kurucuları mı <Gülüyor> evet. Tabi tabi e, Yani e, tiyatro medresesinin kurucu lokomotifi Seyyar sahnedir hem, e, hem maddi olarak hem manevi olarak Yani bu işin e, Bu fikri atan zaten seyyar sahnenin yönetmeni olan Celal Mordeniz <Gülüyor> e, Hem de e, seyyar sahne Üyeleridir hani e, Şey olarak e, dediğim gibi ilk arsayı alınmaktaki e, ...parayı koyan, e, seyyar oyunlarından gelen paralarla hep temeller atılmıştır. Sonradan hani bağışlar hı hı. gelmeye başladı. Hı hı. Öyle e, peki yani nasıl bir ihtiyaçla e, tiyatro medresesi ortaya çıktı? Aslında siz İstanbul'da oyunlar yapan falan hı. insanlardınız evet, yani. Çok güzel bir soru. Yani şöyle biz 2000 biraz seyyar sahnenin macerasıyla da ilgili aslında... Şöyle ki dediğim gibi o mezuner tiyatrosunu kurduk biz tiyatro yapıyoruz gayet güzel hani hoşumuza gidiyor. 2005 yılında sanırım Cimri diye işte Molyer'in ünlü Hı -hı. oyununu oynuyoruz. Ee, gayet güzel oyun çok iyi gidiyor işte seyircisi bol işte, çok eğleniyor. 10. temsilden falan sonra seyir, e, oyunun kalitesi düşmeye başladı. E, toplantılar yapıyoruz işte yönetmen kızıyor böyle olmaz diyor işte 11. oyun biraz daha düzeliyor. Ama 12. 13. tekrar düşüyor. Yani oyuncular çok iyi niyetli. Hiç kimsede bir kötü niyet yok. Tembellik yok ama oyunda önlenemez bir şey düşüşü yaşanıyor. Enerji düşüşü. Bu neden kaynaklanıyor diye bir toplantıda şey konuşmuştuk. Çünkü nasıl yapacağımız konusunda bir fikrimiz yok. Yani oyunun kalitesini nasıl koruyacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yok. Çünkü biz üniversiteden gelen enerjiyle oynayan bir takım gençleriz. Ve o gençlik de yiğitmeye başlıyor aslında mezun olmuşsun işlerde çalışıyorsun. Evet, farklı farklı uğraşlar da var bir yandan. Aynen öyle yani belki mesaiye kalıyorsun geliyorsun ve o enerji patlaması yaşanamıyor aslında fiziksel olarak da yaşanamıyor. Ama elinde sanatının aslında gerektirdiği bir teknik de yok. Bunu aslında o sıralarda okuduğumuz bir kitap çok güzel özetliyordu. Thomas Richardson bir kitabı Grotowski'nin Çırağı olan çok uzun süre onlar, onunla çalışmış bir tiyatrocu. O da bir doğu öğretisinden aldığı bir şeyle şunu söylüyor. Ee, gençlik çiçeği diyor eninde sonunda ölür. Yani sanatçının orada dövüşçünün de olabilir bilemiyorum. Ee, işte dövüş sanatçısın diyelim ama bu sırada ustalık çiçeğini açtırmak zorundadır diyor. Yani sulamak, yeşertmek zorundadır. Çünkü, ve beslemek. Ve beslemek. Çünkü gençlik çiçeği eninde sonunda ölecek ve o öldüğü sırada ustalık çiçeği elinde olmuş, olmuş olmasını istiyorsa... Biz de bunu konuştuk kendi aramızda yani bir teknik araştırmaya girmek girmemiz gerekiyor. Öteki türlü iki yıl içerisinde birbirimizden sıkılacağız ve dağılacağız çünkü vasat bir tiyatro yapmış olacağız diye. Ondan sonra sıkıcı yani sıkı bir şekilde kendi açımızdan sıkı bir şekilde şartların el verdiği ölçüde çünkü hepimiz hala çeşitli işlerde çalışıyoruz. Bir araştırma çalışmasına giriştik yıl içinde mesela hiçbir oyun çalışmadan haftada üç gün dört gün ses hareket üzerine araştırmalara giriştik. Ee, bunun bir uzantısı olarak da yönetmen yine Celal Mordeniz şey önerdi. Ee, işte tamam hepimiz çalışıyoruz ama yılın iki haftası iznimiz var, yıllık iznimiz. Bunları aynı iki haftaya denk getirelim. Ve bu özendiğimiz, ilham aldığımız tiyatro ustaları ne yapmış? Genelde bir taşrada hmm. çalışmışlar. Biz de taşraya gidelim, kapanalım. Ee, bir arkadaşımız İznik'te bir yazlığını bize vakfetti iki haftalığına. Ee, henüz kaba inşaat olan bir evde. ...işte 20 metrekarelik bir salona şilteleri serip 15 kişi yatıp orada... E, ...gündüzleri de bahçede yalınayak tiyatro çalışıyorduk. E, i̇ki haftalık geçen bu süreçte o an için hiçbir şey anlamadık. Yani ne oldu, ne yapıyoruz biz gibi bir şey oldu. Ama e, sene içinde çıkarttığımız oyunda falan... hani ...kendi aramızda yaptığımız toplantılarda hep herkes kampa referans veriyordu. Hmm. Yani çok etkili olduğunu anlamıştık. Ertesi sene bunu... Hem kendimizi tekrarladık hem de yakın ilişkide olduğumuz e, öğrencilere, tiyatro öğrencilerine, daha doğrusu tiyatro kulüplerindeki öğrencileri açtık. Onlar geldi, onlar da geçen kamp da çok iyiydi. Hem onlar hem eğitmenler açısından, bizim açımızdan. E, üçüncü senem bunu tekrarladık. E, ...Gümüşlük Akademisi'ne tekrarlamaya başladık bunu. Bu, bu artık biz duyurmasak da yayılmaya başladı bu kamp. Bayağı bir ihtiyaç da olmuş yani. Aynen öyle yani bizdeki etkisi çok e, parlak oldu. Öğrencilerdeki etkisi çok parlak oldu ve dediğim gibi duyulmaya başladı. İnsanlar bizi arayıp kamp yapıyormuşsunuz biz de gelmek istiyoruz falan dediler. E, ve de biz bunu açalım bari dedik. E, Gümüşlük Akademisi'ne de sığmamaya başladık. Şöyle ki e, çok güzel bir yer ve zaten ilham aldığımız bir yer tiyatro Hı -hı. medisinde kurarken ama... Aslında tiyatro sanatı için değil de daha plastik sanatçılar e, ya da e, işte yazarlar, edebiyatçılar için kurulmuş bir yer e, ve o sırada da tehlikeli oyunlar sayesinde elimizde bir, bir miktar para birikti. Ya biz bu, bu parayı acaba tiyatro sanatı ya da işte gösteri sanatları diyelim daha geniş e, bu sanatlarda çalışanlar için bir yer kurabilir miyiz yine taşrada diye düşünmeye başladık, hayal etmeye başladık. Ee, bu hayal döneminde matematik köyü var mıydı? Vardı evet Hı -hı. yani bizle e, matematik köyünün hikayesi çok benziyor aslında e, Bildiğim kadarıyla onlar da Gümüşlük Akademisi'nde hatta çeşitli yerlerde yapıyorlar bu kampları e, Ama onlar bizden daha önce başlıyor Yani şöyle ki ihtiyaç dediğim gibi ilk önce biz kendi ihtiyacımızla başladı Yani Hı -hı. seyahat sahnedeki oyuncuların bizzat kendi ustalıklarını geliştirmekle başladı Ama sonra yakın çevremizdeki öğrencilerle ve sonra aslında Bence hani Türkiye'de ne yazık ki e, araştırma faaliyeti tiyatro alanında pek yok. Buna ya vakit yok ya niyet yok bilemiyorum ikisi de. Tiyatro eğitimi bunu desteklemiyor da olabilir mi? Belki de hani e, şey eğitim sonrası en azından hani Hı -hı. şey e, artık yani zaten devlet tiyatrosuna girdiysen ya da devlet tiyatrosu üyesiysen bir oyun çıkartmak zorundasın vaktin evet. yok. Bildiğim kadarıyla eskiden birim tiyatrosu diye bir şey vardı. Ve çok yararlı yani aslında araştırma grubu gibi bir şey içinde devlet tiyatrosunun içindeki. Bu çok şey yararlı bir oluşumdu bence ama sonra neden bilmiyorum kapatıldı. Ee, şey, şehir tiyatrosunda da yine tiyatro araştırmaları laboratuvarı laboratuvar vardı. Ama bunlar şu an bildiğim kadarıyla yok. Ee, dolayısıyla ticari tiyatroysan zaten evet. para kazanman gerekiyor sürekli oyun çıkartman gerekiyor. Dolayısıyla bir araştırmaya vakit ve mekan ve bir şey yok. Dolayısıyla biz ilk önce kendimizden başlayarak ama sonra gördük ki bütün herkesin buna ihtiyacı var. Ee, ve böyle bir e, yer yapmak e, istedik. Yani bu bir oluşum süreci aslında devam ediyor. Fiziksel olarak da devam ediyor. <gülüyor> İçerik olarak zaten hani hep devam edecek bir şey olmalı ki yaşasın <gülüyor> her evet. zamanda. Ee, medrese diyorsunuz. <gülüyor> Okul ya da akademi demiyorsunuz. <gülüyor> Hatta hani mimari olarak da medrese <gülüyor> ve yöntem <gülüyor> olarak da aslında sanırım. Medreseye ee, benziyor Evet yani bunun için çok böyle medreseleri inceledik ve oradan ilham aldık diyemeyeceğim ama şöyle bir, bir esprili bir şekilde başladı aslında ee, Bu hayali kurarken işte dediğim gibi nerede yapsak nasıl yapsak eski bir e, çiftlik mi bulsak eski bir değirmen mi bulsak zeytinyağı fabrikasına mı baksak falan gibi bir şeyler düşünüyoruz Ama bu sırada yine konuşmalar devam ediyor kendi aramızda ve bu yapacağımız yerin nasıl bir niteliği olacak? Yani sadece seyyah sahne üyeleri ve çok yakın tanıdıklar mı gelecek? Yoksa işte bu ihtiyaç aslında bizim dışımızda bir sürü kişinin, kişinin de ihtiyacı olabilir mi diye düşünmeye başladığımız dönemler. Yani daha kamusal bir yer mi olması gerekiyor acaba? Çünkü artık o İznik'te başlayan salonda 15 kişinin birlikte yattığı bir yer değil de daha farklı bir yer mi? Başkalarının da hiç bizi tanımayan birilerinin de gelebileceği hmm. bir yer olması daha iyi olur diye düşündüğümüz dönemlerde bunları tartışırken bu tartışmalardan birisi Diyarbakır'da Sülüklü Han diye bir yerde gerçekleşiyordu. Ve a neden böyle bir yer olmasın dedik? Çünkü Diyarbakır'da bir workshop yapıyorduk o sırada ve her arada yani bir saatlik teneffüste bile oraya koşuyorduk. Değil mi? Oraya. Orada ne atölyesi, ne eğitimi, ne sempozyum yapılırsa sonu Sülüklü Han'da bitiyor. Aynen öyle. Çünkü çok güzel bir yer. O evet. demirciler çarşısının içinden geçiyorsunuz ve bir anda bütün dünya ile bağınız kesiliyor olumlu anlamda. Evet. Ve şey Orano o minik avlusunda revakların verdiği huzurla böyle bir başka bir dünyaya da dalıyorsunuz. Biz de dedik ki abi biz bu yüzden geliyoruz herhalde buraya mimarisinin güzelliğinden ve o izol, i̇zole izolasyon halinden, izole evet. halinden. Dolayısıyla biz böyle bir yer yapalım çünkü yapmaya çalıştığımız şey de o. Hani kamp tiyatro kampı diyoruz zaten yaptığımız şey o çadır kampından dolayı değil. Yani bir yere iki hafta boyunca konsantre olma e, gerektiğinden biz öyle bir verim alabiliyoruz o kamptan. Dolayısıyla medrese de hani bu haliyle daha doğrusu yapacağımız yerde bu haliyle dışarıdaki dünyadan hani izole haliyle e, içindeki içe içeriye hizmet eder. Tamam çok güzel böyle bir şey yapalım. Peki ismi ne olsun? Ha, o zaman hemen konu hayal e, hı hı. devam ettik. Ha, işte tiyatro hanı olamıyor. Ha, medresesi olsun. Çünkü Mardin'deki o medreselere de evet. benziyor. Onları da çok seviyoruz. Aa güzel tiyatro medresesi. Eyvallah. Çok iyi olur. E, hatta şey de öngördük o dönem. Aa yani bir sürü yerden belki alacağımız bağışı da keser bu isim. Ee, nitekim öyle oluyor hatta böyle tepki dolu mailler de aldığımız oldu birkaç tane. Ama yine de e, bu medrese hani o geleneği ima eden o sözcükle daha böyle modernleşmeyi ima eden tiyatro e, şeyi de bir, böyle bir barışma da sağlanır falan diye düşündük. Ee, ve de işte dediğim gibi şey kısmı da bizim ilgimizi çekiyor. Yani içi, içinde verilen eğitimlerde şu ana kadar biz genelde bir ya da iki eğitimine te, e, teslim etmeyi e, seviyoruz. Yani bir hafta iki hafta hı -hı. ya da eğitimin öngördüğü süre boyunca. Yani, Bu arada eğitmenler aslında size hani belki sürekli orada olmayan ama dönem dönem atölyeler hı -hı. için gelen insanlar da oluyorlar değil mi? Tabii tabii yani ev sahipleri yani kurucular dışında bir süre eğitmen geliyor ve ...daha orada geleneksel bir şekilde eğitim vermesini istediğimiz bir sürü konuk e, hocamız var. E, i̇şte e, Güray Dinçoğlu bunlardan bir tanesi. E, Sena e, Taşkapılıoğlu bunlardan bir tanesi. E, Judith e, Lieberman e, bunlardan bir tanesi. Yani böyle şey e, felsefe alanında Kerem Eksen, e, Dücane Cündoğlu geçen. Hmm. Yani geldikçe ve tecrübe kazandıkça tekrar gelseler ne güzel olur dediğimiz e, birçok bir e, eğitmen var. Onlar da... Ee, ...sanıyoruz ki onlar da tekrar gelmek istiyor. Ee, ve dolayısıyla hem biz... ...hem konuk eğitmenlerdeki yöntemimiz... ...şey oluyor genelde. Yani nedir eğitim vermek istediğiniz süre? Bir hafta, iki hafta tamam. Ee, bir ya da iki kişilik bir takımla birlikte... ...daha sek bir şekilde diyebileceğim. Hani bir saat tiyatro tarihi... ...bir saat oyunculuk akımları... ...bir saat dramatuji gibi... ...okulda hani böyle... Kalıp ve format içine girmemiş g Girmemiş bir şey için değil, değil de daha böyle Dediğim gibi o çok yoğun bir şekilde günde yani neredeyse onunla yatıp kalkacağı bir eğitim hı hı. Çünkü ancak o zaman bir etki yaratabiliyor. Bir de mekan da onu da getiriyordu aslında Hı -hı. beraberinde. O yöntemle mekan da birbirini destekliyor. Tabii tabii yani o yüzden de hani tiyatro okulu gibi Hı -hı. bir isim. Çünkü dersten çıkıp evinize gitmiyorsunuz ya da otelinize gitmiyorsunuz. Yani orada yaşıyorsunuz yaşarken de bu eğitim yani devam ediyorsunuz. Eğitmenle aynı yerde yemek yiyorsunuz. Evet. Sorunuz varsa ona hala sorabiliyorsunuz ve vesaire dediğiniz Hı -hı. gibi. Ve de yani şey çok özetle hani medrese mimarisini benzedikten sonra... Yani neden medrese ismini vermeyelim gibi bir, basit de bir şey var. Hani çok derin hı hı. E, şeyler de yok arkasında hı hı. bir yanıyla da. Bir şarkı dinleyelim. Tabi ki. Hatta senin bizim için seçtiğin şarkıyı dinleyelim. Hı hı. Neydi grubun adı? E, doğru telaffuz edebileceksem meşru Leyla galiba. Lübnanlı bir grup olsa gerek. Peki dinliyoruz. Tekrar merhaba Açık Radyo Dinleyicileri Sanat Hayat Programı'na devam ediyoruz. Erdem Şenocak'la birlikteyiz ve tiyatro medresesini konuşuyoruz. Ee, kuruluş sırasından ve nasıl bir fikirle meydana geldiğinden bahsettik. Biraz daha böyle neler yapıldığından, nasıl Hı -hı. atölyeler olduğundan, e, ta konserlerin de sanırım gerçekleştiği. Hı -hı. Neler var bu medresede? Ee, şöyle aslında üç yaz doldurduk medresede. İlk yaz daha şey gibiydi. E, ...kapasitesinde düşüklüğünden dolayı sadece bir prova salonu ve işte bir yatakhanesi vardı. Ve dolayısıyla aynı anda sadece tek kamp gerçekleşebiliyordu. Hatırladığım kadarıyla altı tane ayrı e, kamp gerçekleşti ama hepsi tiyatro kamplarıydı bunların. İkinci sene ise kapasite birazcık da arttı. Bir tane büyük salon yapabildik işte e, şeye. Çok da güzel bir salon içinde çalışması gerçekten çok ilham verici bir salon. E, onun yapımıyla birlikte iki tane hatta bazen üç tane kamp aynı anda yapılabiliyordu. Ee, bunu şey yüzünden anlatıyorum çünkü broşürde şey yazıyoruz yazmıştık işte Türkiye'li tiyatrocular için buluşma noktası ve işte tanışma birbiriyle kaynaşma noktası falan gibi ben gerçekten ikinci sene onu anladım bunun bir sadece broşürde parlatılan bir cümle olmadığını Hı. çünkü bir gece işte e, fiziksel komedi ve clown eğitimi yapılıyordu. Onlar bize bir şey gösterdiler. Bize dediğimde bir başka kampın eğitmenlerine hmm. ve bir başka kampın e, katılımcılarına. Yani kapıları kapalı bir sınıf ortamı da yok. Yok onlar bir şey çalışmışlar. Hmm. Daha kampında ortası e, ve de clown e, daha böyle seyirciyle aslında gelişen de bir şey. Seyirciyle sık sık buluşması gereken bir şey. İşte köyden birileri gelmiş. İşte matematik köyünden öğrencileriymiş duyurmuşuz falan. E, bir de köydesiniz hani bir günde duyursan, sabah duyursanız hmm. akşam gelebiliyor insanlar. Ee, ve de bir tartışma ortamı var o öyle olmaz şu böyle olur bak şunu yaptı çok iyiydi şöyle işte komedi ne demek komedi nereden doğar falan gibi köylüler matematikçiler tiyatrocular kendi aralarında konuşuyordu ve ben bir an böyle uzaklaştım ortamdan ve çok mutlu bir şekilde dedim işte şimdi oluyor gerçekten bir buluşma noktası ve ee, bir gerçekten araştırma merkezi oldu burası artık diye Mutluluktan delirdiğiniz anlardan beri Evet evet e, ha, e, Aynen öyle e, Yine çünkü o da bir sunum gecelerinden bir tanesiydi Hikaye anlatıcılığını e, Kampın katılımcıları böyle yine matematik köyündeki öğrencilere e, Şirince'deki köylülere bir şeyler sunuyorlardı Yine medrese sakinlerine de tabii ki e, Orada bir arkadaşım işte Hakkan Vreskal hatta şey O dedi ya bu, her gece böyle mi geçiyor sizde? Ee, aslında her gece o kadar geçmiyor. Her gece sunum olmuyor. Ama gene de tabii ki sunum olmasa bile avulda muhabbet oluyor. Oyunlar oynanıyor, bir şeyler yapılıyor. Böyle geçiyorsa yani çok zor sizin işiniz. Çok, çok mutluluktan delireceksiniz diye. Ee, zaten se ertesi sene o da geldi sağ olsun. Bir eğitim, perküsyon eğitimi verdi. Dolayısıyla eğitimler e kapasite arttıkça çeşitlenmeye de başladı. Yani adı tiyatro medresesi ama şeyden dolayı yani bizim kurucuların uzmanlık alanı Hı -hı. özellikle tiyatro şey gibi olmasın istedik yani sanat akademisi sanat medresi yani böyle genel bazen görürüz ya istiklal diyeürken bağlama diksiyon, işte folklore İngilizce ne evet her yani. kursu yani ona bir ekol bir şey de olsun ya yani bir mekan tamam yani sanatçılar bir mekan sağlayacak ama özellikle tiyatro alanında bir e, söyleyecek sözü olan hani içi dolu olan bir yerde olsun yani kurucuların o anlamda iddiası var e, dolayısıyla ağırlıklı olarak tiyatro mu yine kurucuların ...felsefeye çok bir eğilimleri var. Ee, benim dışında ne yazık ki. Yani şöyle ki ben iyi bir dinleyici ve e, ne denir şey olabiliyorum... ...öğrencisi olabiliyorum onların. Ama işte Celal e, Mordeniz, İlke Yiğit e, ve yine e, çok yakın arkadaşlarımız... ...Kerem Eksen, Nesim Uçarlar e, yine medresinin kurucularından... ...onlar e, işte siyaset bilimlerinde, felsefede e, okumuş, hala da okuyan insanlar... ...ve onlar... ...bizim tiyatro kamplarında bile... ...felsefe okunuyor... E, ...ve onlar yavaş yavaş bağımsız... ...felsefe kampları da... E, ...hem kendileri organize etmeye başladılar... ...hem de konuk hocalar davet etmeye başladılar... ...mesela bu en son sene... ...çok sevindiğimiz burada olmasından... ...Mark Nişanyan hmm. e, medresede bir... E, ...atölye verdi... ...ve bu sene de verecek diye umuyoruz... E, ...işte yine Dücane Cündoğlu da... ...o da e, biz orada olmasından... ...çok memnundu o da memnundu ve... ...umarız bu yaz da gelecek... E, felsefe ve sanatla ilgili bir şey yaptı her gece e, film analizleri yapıldı medresede yine Zeynep Sayın e, ve Kerem Eksen e, felsefe kampları düzenlediler e, çok çeşitli tiyatro kampları oldu bu yani ses hareket hikaye anlatıcılığı üzerine ama onun dışında e, yaratıcı yazarlık kampları e, yapıldı tai chi e, ve yoga kampı yapıldı e, buna benzer ve işte dediğim gibi Perküsen atölyesi oldu ee, dediğim gibi bir şey e, çeşitleniyor kampların içeriği ve e, şeyi şekli e, ama bizim ev sahibilerin ev sahiplerinin esas şeyi e, amacı tiyatro alanında çok çeşitli kamplar ev sahipliği yapmak ve bizzat yönetmek bazılarını. Hı -hı. Peki eğitmenlere hep siz mi gidiyorsunuz yoksa eğitmenler size gelip şunu diyor diyebiliyorlar mı tabii ki, ya tabii ben ki. hani şu atölyeyi yapmak istiyorum ve buraya yakışacağını düşünüyorum Tabii ki bize yani bir çok basit bir eğitmen formumuz var onu dolduran herkes başvurabiliyor biz Hı -hı. de değerlendiriyoruz açıkçası bazen deneme yanılma yöntemiyle şey de oluyor aha bu kamp çok iyiymiş kesin seneye de bunu yapalım ya hatta şöyle çeşitlendirelim falan gibi. Hı hı. Yani daha diyaloğa açık eğitmenleri tabii çok daha fazla seviyoruz. Hı hı. Çünkü biraz gevezeyiz ve hani bunun sanata da olumlu anlamda etki edeceğini e, sanıyoruz. Dolayısıyla o zaman hani tadından yenmiyor açıkçası atölyenin ve zaten başından beri kurduğumuz şey şu medrese için yani hani yürüt ekibe nasıl katılım ya da tiyatro medresinde nasıl dahil olurum? Ekibe nasıl katılım? Ekibe katılmasına gerek yok insanın. Çünkü Herhangi bir öneri yaparsa o öneri hani işliyorsa çalışıyorsa zaten ekiptedir yani hmm. o önerisinin artık sahibi odur yani bu yapacağı bir atölye içinde geçerli organize edeceği bir festival içinde geçerli davet etmek istediği medresede bir şey yapmasını istediği konukları de geçerli yeter ki e, projesinin biraz sahibi olsun bizle birlikte çalışsın Evet hmm. Ee, yani medrese kar amacı gütmeyen bir yer evet. Oluşumu da aslında başından beri hani böyle çok tanıdık olduğumuz fonlar vesaire gibi Hı -hı. şeyler değil Bayağı bireysel çağrılarla Hı -hı. bireysel bağışlarla Hı -hı. Tabii. oluşmuş bir yer Yani yaklaşık dörtte biri e, bağışlar sayesinde Hı -hı. yapıldı Evet ee, şimdi aslında yakın bir zamanda bir çağrınız var Çünkü oluşum süreci hala devam ediyor hı hı. Aslında tamamlanmadı da fiziki hı hı olarak hı hı. da yapı Nedir bize bundan bahseder misin? Ee, şöyle biz bu hayali Hani başlarken cebimizde Baya bir paramız var biz böyle bir şey yapabiliriz Falan dediğimiz zaman 80 bin lira gibi Bir rakam vardı ee, Şu an çok yanlış mı Olmuşsam yaklaşık bir buçuk milyon lira Falan harcandı ee, Dolayısıyla şey yani bir türlü bitmedi iş yani böyle böyle emdi parayı resmen ama çok da güzel bir şey oldu ama dolayısıyla öngörmediğimiz bir sürü masraf çıktı ya da çok hoş olacağını düşündüğümüz ek şeyler yaptık hı hı. yani mesela bir amfiteyatro düşünmüyorduk ama yani araziyi görmeniz gerekiyor oraya bir amfiteyatro gerekiyordu ya da işte katılımlar arttıkça salonları büyütmek gereği daha fazla prova salonu yapmak gereği duyduk Dolayısıyla e, böyle şeyler arttı hep masraflar. E, do, şimdiki durum şu, e, iki katlı bir yer öngürüyorduk biz, biz ve bir kat yapabilmiştik sadece ve birinci katın tavanı da çok izole ve hani yağmura dayanıklı bir yer değildi çünkü zaten ikinci kat. Ara döşeme yani. Evet aynen hı hı. öyle ama ikinci kat bir türlü yapılamayınca iki yıldır işte yani yağmurların hepsi aşağı akıyor. Yani tamam aşağısı temizlenir problem değil ama yani bina, bina çürüyor. çürüyor. Hı hı. Ee, dolayısıyla bu kış ne olursa olsun hani onu yapmamız gerekiyordu ve ona giriştik bir şekilde. Ee, sadece çatının maliyeti yani içinde odalar bir şeylerden bahsetmiyorum çatının maliyeti 150 bin lira falan. E i̇şte 50 bin lira kamptaki eğitimlerden kalan bir para vardı onu oraya hemen aktardık. İşte 50 bin lirayı da oyunlardan falan zaten ne geliyorsa hepsini oraya koyuyoruz buluruz diye tahmin ediyoruz. E yani şimdilik bir, bir kısmını karşıladık ama bir 50 bin de bağışlarla karşılasak güzel olur diye düşünmüştük. Şimdiye kadar yaklaşık yarısını toplayabildik. E i̇şte 3 Aralık'ta o kampanya bitiyor umarız birazcık daha toplayabilirsek rahatlarız ama... Çatıya bir şekilde başladık ve bitirmek dışında başka bir çaremiz yokken gerekirse bankos uyacağız falan diye espriler <gülüyor> yapıyoruz. Yani bir de şey de var hani sadece aslında kampanya sürecinde değil insanlar istedikleri her zaman oraya Tabii. katkıda bulunabilirler ki, ki şeyler. Tabii. hani çok duyuyorduk. Bu hani falanca oyun şu tarihteki oyununu işte medrese yararına <gülüyor> oynayacaktır gibi şeyler evet, de evet. oldu. O, aynen öyle bir sürü yani yaklaşık ilk zamanlar yani ilk kurulduğunda 19 tiyatro grubu. Medrese için oynadı şimdi de zaten oynamaya devam ediyorlar ee, onun dışında da yani ilk yine kurulum aşamasında 300'den fazla kişi bağış yapmıştı Çatı ile ilgili kampanyamıza da 180 kişi falan e, destek verdi. Hı hı. Umarız mutlu sonucu da paylaşırız. Hı hı. Ee, yani güzel şeylerden bahsediyoruz ama böyle biraz tatsız ama hı hı. belki de hani bahsetmek gerekli olan e, mevzular da var. Hı hı. Bir takım dava süreçleri. Evet. Matematik Köyü'nün başına da geldi. Sevan Nişanyan malum şu hı hı. an. Hı hı. Ee, bu sanırım üç farklı dava vardı. Evet. Ee, şu an o biri yok, var, hı hı hı. sonuçlandı. Biraz bu süreci hani meraklılarına ne aşamaya geldi Şöyle üç farklı dava bir tanesi e, şeydi e, medresenin yıkım kararı ile ilgili süren dava. Çünkü e, imar kirliliğine sebebiyet veren bir e, yapı orası. Yani şeye göre İl, İzmir İl Özel İdaresi'ne göre şimdi Selçuk Belediyesi'ne göre. E, bu tabii kağıt üzerinde doğru olabilir. Hı hı. Bakılabilir ama e, kağıttan kafaların yani şu an imar planı yapılan bir bölge orası. Ve merakla hı hı. bekliyoruz yani keşif. ...yapılıp pratikteki duruma göre mi yapılacak imar planı? Yani çok basit bir önerimiz Keşif var aslında. Keşif falan yapıldı mı peki? Yok hayır. Bu kararlar falan verilirken? Zannetmiyorum yani hani... Siz tanık olmadınız en azından. Aynen, aynen öyle. Ee, ve bir şey... Ee, ...yani kafayı kitaptan kaldırıp pratikte olan duruma bakılmıyor ne yazık ki. Ve de şunu vurgulamak isterim. Sitaların içerisinde değil hani... Hı hı. E, ...ne matematik köyü ne e, tiyatro medyası... ...ve yıllardır imar planı yapılmayan bir yer. Yani... İmar planı yapmayıp sonra da plana karşı bir şey yaptınız diye açılan bir dava aslında söz konusu. Ve de dediğim gibi e, yapılan binanın da bir sürü yasal binadan çok daha güzel olduğunu da hani vurgulamak zorundayım. Kirlilik çünkü. buysa güzellik ne oluyor acaba? Evet hani onu ona bakmasını isterim yani herkesin. E, dolayısıyla bir yıkım kararı devam ediyor. Hani sonuçlanmadı. Onun dışında para cezaları sürekli geliyor Hı -hı. tarafımıza. E, ve de en son işte 52 bin liralık bir ceza aldık. Ee, onunla ilgili ama sanırım umutluyuz yani. Çünkü itiraz ettik ve o itiraz davasından umutluyuz. Toplamda 60 bin lira gibi bir ceza var ama... ...galiba 52 binlik kısmından kurtulacağız diye umuyoruz. Bu ee, imar kirliliği davasına da itiraz etmiştiniz değil mi? E, ona da itiraz. Yani yıkım kararıyla ilgili şeyde <gülüyor> de itiraz ettik. O da sürüyor. Ondan bilmiyorum hani e, nasıl bir sonuç çıkar. E, ama yani biz anlamda hani yapamayacaklarını düşünüyoruz böyle bir şeyi ee, yani bir çok güzel bir yani arkamızda bir sürü insan var ee, o yüzden yapamazlar bir de hani daha mistik bir açıklamamız da var hani o şeyi ya, yani yıkmaya bu kadar güzel bir şeyi yıkmaya gelen operatörün kolu taş olur falan gibi bir takım açıklamalarımız var bilmiyorum nasıl olur ee, onun dışında üçüncüsü de sorumlusu olarak gözüküyorum ben bu inşaatın. Dolayısıyla hani bu imar kirliliğine sebebiyet veren işte hı hı. binanın sorumlusu kim? Erdem olacak tamam onunla ilgili bir işte adli bir şey de sürüyor. Sürüyordu aslında. O dava sonuçlandı. Sekiz ay on günlük bir hapis cezası verdiler bana ama şey gibi bir afları da söz konusu oldu. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması diye bir şey varmış hukukta. Yani özetle şöyle beş yıl boyunca seni izleyeceğiz. Hı hı. Ee, başka bir suç işlemezsen... E, aynı suç mu başka suç mu? Detayını bilmiyorum ama ha. zaten benim işlemine şeylerde... yakın olduğum şey aynı suç. <gülüyor> yani başka da bir suç işlemem diye umuyorum. Ee, yani çünkü çatıyı yapıyoruz şu anda. Hani hı. yapmamız da gerekiyor. Ee, e, yani işleyeceğim suç gene aynı suç olur muhtemelen. Ee, e, yani aslında Sevan nişanyenin içeride olmasının... Evet. Sebebi olan suç bana isna ettikleri, ee, şey bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz bakalım. <gülüyor> Umarım bu mutlu insanlar ve güzel oluşum e, Hı -hı. o çözümü hep beraber herkesin de desteğiyle e, bulacaktır. Bir şarkı daha dinleyelim. Ha, tabii. Sonra sen başka neler yapıyorsun? Tehlikeli oyunlar, Hı -hı. hatta şu an İstanbuldasın. Ne zaman Hı -hı. oynayacaksın? Onları konuşalım. Şimdi tamam. wonder'dan dinliyoruz. No New Year's Day To celebrate No chocolate cup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 Even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what Just Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat programına Erdem Şen Ocakla birlikte devam ediyoruz. Tiyatro Medresesinden epey bahsettik. Ee, yine yeri gelince bahsedelim. Ee, ama tehlikeli oyunlar var. Ee, uzun bir zamandır oynadığın, senin tek kişi olarak sahne aldığın Oğuz Atay'ın tehlikeli oyunlar romanından uyarlanmış bir oyun. Ee, neden hani bu oyun seçildi? Neden bu roman seçildi? Belki oradan mı başlasak? Ee, ...nasıl bir süreçle mi geldi? Çünkü Oğuz Atay aslında hani... ...çok sevdiğimiz ama dilinin de zaman zaman zorladığı... ...hani böyle bir roman nasıl oyuna dönüşüyor? Ee, biraz tesadüflerle... ...yani de tesadüflerle... ...çalışma lüksümüz oluyor bizim. Ee, çünkü ticari bir tiyatro değiliz... ...ve bir oyuna giriştiğimiz ve beceremediğimiz zaman... ...oyuna mi veriyoruz... Hı hı. ...ve çalıştığımız bize kar kalıyor. Ee, dolayısıyla... Öyle düşündük Tesadüf de şu yine bu kamplardan bahsetmiştim Gümüşlük Akademisi'nde bir kamptayız Ve kampın e, günün son çalışması da şey Arkası yarın şeklinde bir roman okuma bitirme e, İşte Celal şey önerdi Tehlikeli oyunlar okuyalım hmm. Çünkü üniversite öğrencileri Oğuz Atay'la tanışır Ne dersin Erdem dedi bana ben de tabii tanışmaları gerekir Çok cahiller falan dedim. Oysa ki ben de hiç tanışmamıştım kendisiyle. Yani o zaten çok iyidir. Evet tutunamayanlar değil mi? Evet biliyorum falan gibi bir ilişkim vardı. Neyse üçüncü günü de okuma sırası bana denk geldi. Ee, ve de bilmiyorum çok eğlenceli bir bölüme mi denk geldi? Ben de biraz çalışmıştım gündüzlendi hmm. Hazırlanmıştım ve çok yani tabii ki çok trajik yerleri de var ama çok komik yerleri de var. Böyle gülmekten yerlere yattığımız bölümler oldu. Ta, albaylar tarihi... İşte tarih bölümleri falan denk geldiği için. Yani çok eğlenceli bir şeydi. E, ve de tam bundan birkaç gün önce de yine yönetmenim Celal'le şey konuşuyorduk. Tek kişilik bir çalışma içerisine girmek istediğimi söylemiştim. Oyun olmasına gerek yok ama bir yoğunlaşmak istediğimi söylemiştim. O da hem bu öneri üzerine hem de o e, geceki buluşma üzerine ya bunu çalışalım diye önerdi. Yani beceremezsek de en fazla arkadaşlarımızı çağırırız bir okuruz. <Gülüyor> onu da yapamazsak onu bile yapmayız Ne var ki falan dedi Öyle başladı ee, Ben bir sahne çalıştım ona gösterdim O çok kritik önerilerde bulundu Bir takım bana ev ve dövleri verdi Ben o ev ve dövlerini yerine getirdim tekrar Yani böyle bir haftada bir buluşmalarla Oyunun böyle bir olabileceğine en azından... Yani oyunlaşma süreci de aslında seninle birlikte gelişti. Hani oyunlaşmıştı da sen onun Yok, içine hayır. dahil olmadın... ...bayağı süreç Tabii. birlikte işledin. Tabii yönetmen, ben ve bir arkadaşımız da Oğuz Arıcı... ...o da metin düzenlemelerinde yardımcı oluyordu. Üçümüz birlikte yaptık hepsini diyebilirim. Çünkü hani oyuncuya hazır bir metin şeklinde... Hı hı. ...çoğu zaman ilerlemiyoruz... Tıpkı bir berberin saç kesmesi gibi biraz kesiyoruz, tarıyoruz, bakıyoruz, bir daha Hı, kesiyoruz falan. de bir bakış açınız da var çünkü yani hani Hı -hı. bir yandan zaten süreç yaşıyor, o evet. çok belli yani. Başka türlüsü mümkün değil, hani oyuncunun birazcık da yönetmenlik yaptığı, yani kendisi yönetmenin daha doğrusu oyuncunun yapması gereken bir takım şeylere müdahale etmediği, aslında kendi yapması gereken şeyleri böyle daha iyi yaptığı ve daha özgür bir ilişkin, daha bir diyaloğun kurulduğu, ...bir ilişki modelini daha çok tercih ediyor yönetmenim... ...ben de bundan çok memnunum... Hı hı. Ee, ...öyle... Uzun zamandır da oynuyorsun oyunu. Evet, 2009 Mayısında ilk oynamıştık. Hı -hı. Hala oynuyoruz yani. E, şimdi aslında biz kaydı yaparken yayınlanışından önce yapıyoruz. Hı -hı. E, Erdem iki oyun oynayacak İstanbul'da ama kaydı Hı -hı. izleyicilerimiz dinlerken o oyunlar oynanmış olacak. E, evet. e, Aralık'ta başka nerede tehlikeli oyunları izleyebilecek? E, 14 Aralık Pazar günü yanılmıyorsam Bahçeli evlerde yeni bir salon e, açmış bir grup genç insan, 101 Sanat e, adı altında. Ee, orada oynayacağım Hı -hı. 25 Aralık'ta yine moda sahnesindeyim Hı -hı. Ee, Ocak programı çok net olmasa da yine belki bu 1001 sanatta olacak ee, Sahne pul şeride e, olabilir ve yine moda sahnesine devam ederim diye Hı -hı. tahmin ediyorum İstanbul dışında da ama sanırım Kuş Odası İzmir şehir şehir Ge Geziyoruz evet yani Kasım'da işte oralarda oynadık Hı -hı. Ee, Oynamadık aslında oynayacağız ama <gülüyor> işte öyle 28 Kasım'da oynadık demem gerekiyor. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> e, peki, şey, yansı, birkaç tane sahneden bahsettin. Yeni açılan, Hı -hı. gençlerin kurduğu, işte inisiyatifler. Daha Hı -hı. önce Firuze Engin'le de konuşmuştuk Hı -hı. bunları. E, bu oluşumları, sen ya bir, bir oluşum içinde de sensin Hı -hı. ayrıca. Hı -hı. Hani alternatif sahneler mi demek lazım? Hı -hı. Oluşumlar mı demek lazım? Çünkü Hı -hı. bazıları sahnede değiller, hani fiziki anlamda. Hı -hı -hı. E, nasıl değerlendiriyorsun bu ihtiyacı ya da hareketliliği? Çok çok mutlu oluyorum yani bir tanesi de dediğin gibi biziz onların ee, yani tiyatroda yaşanan bir rönesans gibi görüyorum ben bunu ve de aslında şu sıralar bu grupların bizim daha çok e, yani destek ve daha çok hak için e, mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum hı hı. E, çünkü gerçekten bir sürü arkadaşım bir sürü meslektaşım çok zor şartlar altında tiyatro yapıyorlar. Ee, dediğim gibi bu durumdan dolayı çok memnunum hani devlet tiyatrosuna yani konservatörden mezun olan öğrenciler bile eskiden şey diye düşünürdü Hani devlet tiyatrosunda memur olsam keşke gibi şimdi ise bir sahne kurayım bir sahne için kendi oyunlarımı yapayım gibi bir e, arzu var ve bu tiyatroyu yeşertecek bir şey e, ama bunun yapılabilmesi için maddi şartların da hakların da zorlanması gerekiyor bence evet. e, yani açıkçası ben devlet tiyatrosuna aktarılan milyonların bir kısmının yani bu gençlere yani bizlere hı hı. Ee, şimdi içinde ben de olduğum için insan şey oluyor ama hadi ben, ke ben kendimi saymayayım yani çok zor şartlar altında Say canım niye <gülüyor> saymıyorsun? Yani hani şey vay kendine para istiyor demesinler diye ama hadi kendimi de sayayım. Yani bizlere aktarılsa çok hı hı. daha faydalı bir şey olacağını düşünüyorum. Ee, öyle. Evet ki yine de hani ona rağmen çok hani oyunla orayı döndürmeye çalışan, bir yandan da kendi hayatlarını devam ettirmeye Hı -hı. çalışan ama şey gibi de görüyorum. Hani şu an belki İstanbul'da daha yoğunluklu olarak Hı -hı. var. Hani izleyiciye de yeni yeni deneyimler yaşatıyor. Belki işte Hı -hı. hani Karaköy'de giriyorsunuz hiç beklemediğiniz bir Hı -hı. apartmanın içerisine birden bir tiyatro evet. sahnesindesiniz. Aslında çok da deneysel bir yer. Hı -hı. Bayağı böyle o sahneye serili halıya falan ayağınız değiyor. Hani başka bir heyecan yaşatıyor. Evet. Ve hani bir yandan da bu sahneler birbirleriyle de destek içindeler. Hı hı hı. Bu, bu da güzel bir Tabii his ki. uyandırıyor izleyen, Tabii bir ki. izleyici olarak hani bunu söylüyorum. Hı hı. Bu kadar sahnenin birbirini desteklemesi, bunların yaptığı işe hani bir anlamda onay vermesi ve yanında hı hı hı. olması, hatta şey bile oluyor. Ha, bu sahne bu işte birbirini destekleyenler arasında değilmiş, hmm, niye hı hı. değilmiş falan gibi bölümü. Hepsinin mesela tiyatro medresesi için çoğunun yani oynadığını söyleyebilirim. Oynamayanların da hani. Mutlaka ya fırsat olmadı ya denk gelmedi. Hı hı. Hani gönül olarak hani hepsini desteklediğini biliyorum. Biz de ikinci kat için oynadık, şermalı için oynayacağız e, vesaire. Hı hı. Peki hani bir böyle bir yan var. Biraz belki ihtiyaç ve süreç getirdi. Hani artık insanlar belki sadece bir oyuncu olarak hazır bir takım oyunlar da değil süreci başından beri kendisinin de yaşamak istediği, Hı -hı. kendisinin kendi istediği düşünce ve yöntemle ortaya çıkarmak istediği Hı -hı. E, tiyatro vardı ve bunlar oluştu. Ama bir yandan da işte ülkede devletle şehir tiyatroları var. Hı -hı. Sen nasıl değerlendiriyorsun devlet tiyatrolarını ve şehir tiyatrolarını? Ee, ben çok uzun süredir e, devlet tiyatrolarında, şehir tiyatrolarında... Turların hadi birazcık daha küçük ve esnek olması gibi bir şey ama... Hı -hı. Devlet Ki orada tiyatro... hani böyle bir çaba var. Hatta işte Hı -hı. hani Engin Alkan'la bir program yapmıştık. Ve Hı -hı. o hani bu alternatif sahnelerle birlikte bir şeyler yapma... ...birbirini destekleme gibi çalışmaları olduğunu da anlatmıştı Hı -hı. bakalım. Şöyle bir şey diyeceğim. İlk önce çok spekülatif. Yani ben devlet zaten kapatılması gerektiğini düşünüyorum bir an önce. Kapatılmasından kastım oralarının hani kapatılıp köfteciye çevirmesi değil... ...Taksim sahnesini yaptıkları gibi... Ya bizzat oradaki sanatçılara belki verilmesi hı hı. Hani gerektiğini biz yani diyelim ki e, şu an yine çalışamıyor ne yazık AKM sahnesinde ama ya da evet. eskiden Aziz Nesin sahnesi vardı o da yok artık ama yani bizzat e, diyelim ki bir Aziz Nesin e, şey, grubu olsun Aziz Nesin sahnesi tiyatrosu olsun ve orası diyelim ki Engin Alkan o şehir tiyatrosu ama yani o, onlar oranın tiyatrosu olsun ve bir hı hı. yok gibi neredeyse hani Ankara'dan yönetilen hani kimin neyi oynayacağını belirleyen ee, sanat yönetmeni Ya da sanat komiserliği adı altında Çünkü duyuyoruz da onları bir takım artık Sansürler ve otosansürler evet, de başlıyor otosansürler. E Bir de devlet yapısı hani böyle şey Ağırdır ya yani, yani onun içerisindeki Belki işleyişle ilgili bir şeyin değiştirilmesi Adına kesin e... katılıyorum Yani ama bu işte reformla yani Nasıl olabilecek bilmiyorum Yani kapatılıp Dediğim gibi yeniden belki Yapılandırılması e, gerektiğini Düşünüyorum çünkü sadece yol yani Bir sürü yolsuzluk hikayeleri falan da Duyuyoruz yani çok da normal. Yani devlet dairesi sonuçta. Hı hı. Hani bir devlet dairesinde yaşanabilecek şeyler tiyatroda da yaşanıyor. Ve ben herhangi bir tiyatrocu memur olarak görmek istemiyorum. Öyle yapılmıyor ne yazık ki. Dolayısıyla e, şey dediğim gibi derdim kapatılması derken insanlar sanata karşı mı çıkıyorsun diyorlar ama. Ya da yani böyle bir muhafazakar sanatımı e, işte öneriyorsun bize diyorlar. Çünkü şimdi de. Biliyorsunuz AKP hani kapatmaya çalışıyor ya da işte değiştirmeye Şehir çalışıyor. Şehir tiyatrolü ile ilgili mesela yönetmelikle ilgili değişiklikler Hı -hı. var. Devletle aynı şekilde. Ee, yani ben aksine şeyi muhafazakar bulduğum için kapatılması Yapıyı. gerektiğini düşünüyorum. Evet devlet tiyatrosu yapısını muhafazakar bulduğum için. Yani Diyarbakır'da e, Kürtçe bir oyun ne zamandır oynanmıyor ki. diğer hani Ve de sen hani halk için yaptığını söylüyorsun bunu. Hı -hı. E, ama e, yani öyle bir şey yok. Dolayısıyla muhafazakar bu. ...kurum bir, bunu kabul etmemiz gerekiyor ve bizzat... ...bunun kişilerle pek bir... ...alakası yok yani oradaki sanatçıların... ...bunda bir e, rolü olduğunu söylemiyorum... Hatta aksin o yüzden de öneriyorum. O sanatçılar bizzat hı hı. yönetsin ama mesaj şehir ben bölüyorum şehir tiyatrolarında şimdi dediğin gibi sende daha esnek bir yapı hı hı. var. Ee, hepsinin ismini hatırlayamıyorum ama hani Engin Alkan'ın, Yildiz Erdem'in içinde hı hı. olduğu aslında hani artık onların mutfakta da belki organizasyon ve içerik ve yönetim kısmında da yer aldığı. İşte bir grupları var mesela hı hı. ve doğrudan hani gittiğinizde artık şehir tiyatrosunda o öncesinde çalan şarkıdan tutun hı hı. elinizde tuttuğunuz oyun kartını ne kadar her hı hı. şeyde bir ince bir düşünün. Bir şeylerin olduğunu görmeye başladık Bu mesela. çok çok iyi yani işte benim dediğimde Bu daha hani e, Adem'in merkeziyetçim denir Yani Hı -hı. daha şey tiyatrosun işte Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi olsun evet. O gruptaki oradaki sanatçılar zaten Dediğiniz gibi onlara karar versin Hı -hı. E, Ve de onlar çok daha iyi bilir Şeyi hani dediğim gibi hikayeleri Yani yıllardır oynamıyor ama maaş alıyor Denilen oyuncuları zaten Diyelim ki onlar çok daha iyi bilir ve Bir yerden sonra ona yol verirler Ya da uyarırlar bir şey yaparlar bu evet. süreç şunu da geliştirir beraberinde daha çok genç yazarın oyunları <gülüyor> daha genç yönetmenler <gülüyor> bu, bu, süreci de, bu süreci de açacak bir şey Aynen beraberinde öyle. Aynen öyle yani ben şeyde de katılmıyorum hani iki tane tez genelde öne sürülüyor bir Anadolu'ya sanat gitmezdi devlet tiyatrosu olmasa giderdi hani bana e, ya da bir sürü gence ya da bir sürü tiyatrocuya diyelim Hadi genç şeyi yapmayalım ee, o desteği sağlasalar ben niye gitmeyeyim ki oynarım orada hı hı. İkincisi de e, şey işte o kadar ucuz o, tiyatro yapam, yapılmazdı e, Tiyatro yani Haluk Bilgiler bunu çok net söylüyor hep Ondan yani, ilham olarak söyleyebiliriz Yani devlet tiyatrosu ucuz değil ki 5 lira zannediyorsunuz ama aslında 100 lira 95 lirasını devlete onlar önceden Verdi diyor evet. e, Yani dolayısıyla ucuz bir tiyatro izlemiyoruz Aslında orada hı hı, Doğru ee, peki tiyatro medresesinde güncel gelecek dönemlerde nelerle karşılaşacağız? Etkinlik, proje, faaliyet. Nasıl ee, katılabiliriz? Hı hı. E şöyle e, ilk herhalde en yoğun programımız gene yazın başlar e, ve Mart ayı gibi açıklıyoruz genelde programları. Özet öze e, gene iyi, o yoğun olarak e, tiyatro kampları olacak. Liselilere yönelik tiyatro kampları da oluyor. Temel oyunculuk kampları da oluyor. Daha İleri düzeyde daha profesyonel oyunculara yönelik kamplar da oluyor. Ya da daha tematik kamplar. Yani işte daha komedi alanında ya da e, ya da çağdaş dansa yakın e, onunla ilgilenen oyuncular ya da dansçılar için kamplar oluyor. E, bunun dışında yine dediğim gibi e, Mark Nişanyan gelmek istediğini söyledi tekrar. E, o yüzden çok mutluyuz. E, Dücani Hoca gelir diye umuyoruz. Yani felsefe kampları da devam hı hı. edecek. E, ama Nisan... Ve Mayıs aylarında yani havaları iyileştiği andan itibaren e, konuk gruplar gelmeye başlayacak işte. Bugün mesela Sahnepulşehir Lisesi'nin öğrencileri Hı -hı. E, gelmek istiyorlar. Oyunlarını orada bir hafta prova etmek istiyorlar. E, böyle şey biz eğitim sunmasak da e, bahar aylarında e, birçok grup gelip orada e, oyunlarını çalışacaklar. Birçok birey yine e, Almanya'dan bir akademisyen geliyor mesela tezini orada çalışmak istediğini Hı -hı. söyledi. Ve özellikle bahar ayları hem ilkbahar hem sonbahar bunun için çok uygun çok sakin ve çok konsantrasyonu çok açık bir yer medrese Özendirici evet, bir şey de var <gülüyor> çok kısacık zamanımız kaldı Hı -hı. Yani bitireceğiz ama e, aklıma geldi Şimdi Aslında çok böyle bir format içerisinde değil atölyeler ve eğitimler Hı -hı. ama e, Mesela sonunda bir üretim beklediğiniz Hı -hı. E, atölyeler oluyor mu? Şöyle Ya da kendiliğinden mi oluyor bu olacak ise? E, yani biz ev sahipleri olarak onu yapmıyoruz ama konuk o, hocalardan yapanlar var hmm. ve işte şey sunumlar oluyor dediğim gibi ona matematik yönünden e, şeyleri çağırıyoruz ev sahip olarak yapmamızın sebebi bizim yani yaptığımız şeyde çok yoğun bir rahatlık ve şey huzur yaratıcı bir huzur ortamı yaratmaya çalışıyoruz ve bazen e, işte sonunda yapılacak bir e, işte sunuma o bir kasılmaya yol açıyor yol, yol açıyor Biz biz de çok uzun süredir bayağı bu kasılma terminolojisiyle açıklıyoruz bunu Çünkü ee, ...uzun söylediği çalıştığımız hareket teknikleri de buna sebep oldu. Yani oyuncuya baktığımızda yönetmen ve ben artık şey... ...aa boynu kasım, Aa, alnında bir kasılma var falan <gülüyor> dediğimizde ve bunu çözebildiğimizde... <gülüyor> ...zaten oyuncuda böyle devrim niteliğinde değişiklikler oluyor. Aha, yani ne bileyim bir oyuncu mesela sürekli boynu kasık ve öne doğru bakıyor. Bak şöyle yapıyorsun biraz açıl, biraz masaj yaptığımızda bir şey yaptığımızda... ...aa hayata daha farklı bakıyorum artık diyebileceği bir noktaya geliyor... Dolayısıyla bazen bu şeyler, hı hı. sunumlar buna engel olabiliyor. Ama bu sadece bizim kamplarımız için geçerli bir şey. Hı hı hı. Süremizin sonuna geldik. Erdem iyi ki geldin. <gülüyor> çok teşekkürler. Ben çok memnun oldum. Tekrar İstanbul'a geldiğinde yine başka bir program yapmayı isterim. Tamam mutlaka. Bu açık çağrı olsun buradan. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> e, açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat'ın sonuna geldik. İki hafta sonra görüşmek üzere. iyi haftalar. Oh. Sanat Hayat. Kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetler. Hazırlayan ve sunan Aslı Kırbaş.